Necm Suresi Nejm 37. Grup grup inmiş ayetlerin her bir inişini kanıt gösteririm ki arkadaşınız sapmamıştır, azmamıştır. O boş iğreti arusundan da konuşmuyor. Onun size söyledikleri, inen o ayet grupları kendisine vahyedilen vahiden başka bir şey değildir. Arkadaşınıza o konuştuklarını müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi, egemenlik kurmuş olan öğretti. Ve müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi olan ve egemenlik kurmuş olan en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve hemen sarktı. İki yay uzunluğu kadar ya da daha yakın olmuştu. Hemen de kuluna son kiraz ağacının yanında ki yanında oturmaya değer konaklama yeri vardır vahyettiğini vahyetti. O zaman kiraz ağacını kaplayan kaplıyordu. Gönlü gördüğünü yalanlamadı. Onun gördüğü şeyden kuşku mu duyuyorsunuz? Onun gördüğü şey hakkında onunla mücadele mi ediyorsunuz? Andolsun olsun ki... Onu başka birin işte daha gördü. Göz şaşmadı ve azmadı. Andolsun Rabbi'nin alametlerinin göstergelerinin en büyüğünü gördü. Necim 38. Buna rağmen hiç düşündünüz mü La ve Uzza'yı diğer üçüncü menatı? Erkek sizin için, dişi Allah için mi? İşte bu, bu şekilde olursa eksik, haksız bir bölüştürmedir. Bunlar, Allah haklarında bir kanıt indirmediği halde sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Andolsun onlara Rablerinden doğru yolun kılavuzluğu geldiği halde onlar sadece zanna bir de nefislerinin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Yoksa insan için her özleyip hayal ettiği mi var? Ahirette, dünya da Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler var ki, Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimse için izin vermesinden sonraki durum dışında yardımları, kayırmaları hiçbir işe yaramaz. O ahirette inanmayanlar, Melekleri kesinlikle dişilerin isimlendirilmesiyle isimlendiriyorlar Oysa ki onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur Onlar yalnızca zanna uyuyorlar Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz Necm 39 Bizim övdümüzden, Kur'an'dan geri duran ve iğreti dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimseden hemen mesafelen. Onların bilgiden ulaşacakları şey işte budur. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapmış olanı başkalarından daha iyi bilendir. Kılavuzlandığı doğru yolda olanı da başkalarından daha iyi bilendir. Necm 40 Göklerde ne var? Yerde ne varsa yaptıklarıyla kötülük sergileyenleri cezalandırması, iyileştiren, güzelleştiren kimseleri bazı küçük sürçmeler dışında günahın büyüklerinden ve iğrençliklerden çekinip kaçınan kimseleri de en güzelle ödüllendirmesi için Allah'ındır. Hiç kuşkusuz senin Rabbin bağışlaması geniş olandır. Sizi hem topraktan oluşturduğu zaman hem de annelerinizin karnında ceninler halinde bulunduğunuz zaman en iyi bilen O'dur. O halde nefislerinizi temize çıkarmayın. Allah'ın koruması altına girmiş kimseyi O daha iyi bilir. Peki O yüz çeviren kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? O azıcık verdi ve inatla sıkıca tuttu geçmişin geleceğin bilgisi onun yanında mı da o da onu görüyor ya da bilgilenmedi mi Musa'nın sayfelerindekilerle ve de o çok vefalı İbrahim'in sayfelerindekilerle gerçek şu ki hiçbir günahkar bir başka günahkarın günahını çekmez gerçek şu ki İnsan için çalışıp gidindiğinden başka şey yoktur ve onun çalışıp gidilmesi yakında görülecektir. Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. Hiç kuşkusuz son varış yalnızca Rabbinedir. Hiç kuşkusuz güldüren de odur, ağlatan da. Hiç kuşkusuz öldüren de odur, dirilten de. Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çiftli erkeği ve dişiyi bir nutfeden, spermden oluşturan da odur. Hiç kuşkusuz öteki yaratılışta sadece onun işidir. Hiç kuşkusuz zenginlik veren de odur, nimete boğan da. Hiç kuşkusuz ki şiranın, bilginin, Bilincin Rabbi de O'dur Necm 41 Hiç kuşkusuz Senin Rabbin Daha önceden gelmiş olan Adı değişime Yıkıma uğrattı Semudu da Böylece geriye bir şey bırakmadı Daha önce de Nuh'un toplumunu Şüphesiz onlar Evet onlar Allah'ın ortaklarının olduğunu kabullenerek başkalarından daha çok yanlış yapan, daha azgın kimselerdi. Altı üstüne gelmiş kentleri de yere o geçirdi. Orayı kaplayan kaplayı verdi. Peki Rabbinin güç yetirdiklerinin eşsiz gücünün, eşsiz nimetlerinin hangisinden kuşkuya düşüyorsun? İşte Kur'an'da açıklananlar ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşacak olan kıyamet, ölüm yaklaştı. Onu Allah'ın aslarından kaldıracak, buna engel olacak kimse yoktur. Peki şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz ve gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz ve siz Aklını gereği gibi kullanmayan kimselersiniz. Haydi boyun eğip teslimiyet gösterin Allah'a ve kulluk edin.